Bugün birisi senden yana şüphelerini açtı bana Muhammed. Senin Müslüman kisvesine bürünmüş bir İngiliz casusu olmadığından emin olmadığını söyledi. Ama tasalanma. Senin gerçek bir Müslüman olduğun konusunda onu ikna etmekte güçlük çekmedim. Gülmekten kendimi alamadım tabii. Emire incelik göstermişsiniz ey emir. Allah uzun ömürler versin size. Ama bundan nasıl bu kadar emin olabilirsiniz? İnsanın içinde olanı hakkıyla bilen yalnızca Allah değil midir? Elbette öyle, diye cevap verdi gülerek Emir Suud. Fakat bu konuda bana özel bir işaret bahşedildi. Geçen hafta gördüğüm bir rüyada oldu bu. Kendimi bir caminin önünde durmuş, minareye bakarken gördüm. Minarenin şerefesinde ansızın bir adam belirdi. Ellerini kulaklarına götürerek ezan okumaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dikkatle bakınca bunun sen olduğunu fark ettim. Uyandığım zaman, Kesinlikle biliyordum ki, hani zaten bundan hiçbir zaman şüphe etmemiştim ya, sen gerçek bir Müslümansın. Çünkü içinde Allah'ın yüce isminin zikredildiği bir rüya aldatıcı olamazdı. Samimiyetim, kralın oğlu tarafından böylesine beklenmedik bir biçimde doğrulanması ve kralın da bunu ciddi bir tavırla başını sallayarak olumlaması, beni fazlasıyla duygulandırmıştı. Sözü İbni Suud alarak, Allah bazen geleceği işaret eden, bazen de içinde bulunduğumuz hali aydınlatan rüyalar bahşederek kalbimizin yükünü hafifletir. Sen, Muhammed, kendinde hiç böyle rüyalar görmedin mi? Doğrusunu söylemek gerekirse gördüm ey imam, çok önceleri. Müslüman olmayı aklımın kıyısından bile geçirmediğim, hatta herhangi bir Müslüman toprağına daha hiç ayak basmadan önce. 19 yaşlarındaydım o zaman. Ve daha Viyana'da, babamın evindeydim henüz. İnsanın ruhsal hayatını inceleyen bilime, krala psikanaliz hakkında verebileceğim en kestirme açıklama buydu. Derin bir ilgi duyuyordum. Ve bu ilgimin bir uzantısı olmak üzere, geceleri uyanır uyanmaz gördüğüm rüyaları kaydetmek için, başucumda her zaman defter kalem bulunduruyordum. İşte o günlerde kaydettiğim rüyalardan birinde, kendimi Berlin'de, o bildiğiniz, Yeraltı trenlerinden birinde görmüştüm. Tren bazen tünellerden, bazen de şehrin geniş caddelerini aşan köprülerin üstünden geçiyordu. Bulunduğum kompartıman hınca hınç doluydu. Oturacak yer bulmak şöyle dursun, kıpırdayacak yer bile yoktu. Koca kompartımanda loş bir ışık saçan, sadece bir tek elektrik ampulü vardı. Bir süre gittikten sonra tren bir tünelden çıktı. Şimdi önümüzde o yüksek köprülerden biri yoktu. Bunun yerine karşımıza çok geniş, ıssız bir bataklık çıkmıştı. Ve tünelden hızla çıkan tren, bu beklenmedik bataklığın içine saplanıp kaldı. Şimdi ne ileri gidebiliyorduk, ne de geri. Bütün yolcular, hepimiz trende mahsur kalmıştık. Korku ve şaşkınlık içinde çevremize bakınıp duruyorduk. Önümüzdeki balçı kovası, bomboş ve kıraç bir görünüş içinde, sonsuza kadar uzanıp gidiyordu. Ufukta ne bir ağaç, ne bir ev, ne de bir kaya... Bir engebe vardı. Yolcular büyük bir dehşet ve şaşkınlık içindeydiler. Orada öyle dehşet ve umutsuzluk içinde birbirimize bakıp, insanların dünyasına nasıl döneceğimizi düşünüyorduk kara kara. Düzlüğün üstünde, fecir sökmeden önceki alacakaranlık karanlık vardı. Fakat her nasılsa ben ötekiler kadar şaşkın ve umutsuz değildim. Kalabalıkta kendime yol açarak ilerledim ve ileri de aşağı yukarı on adım ötede araziye çömelmiş bir deve gördüm. Deve tıpkı sonradan sizin ülkenizde gördüğüm gibi tam takım eyerli, koşumluydu. Ve devenin üzerinde, ya imam, beyaz kahverengi çizgili, kısa kollu bir abaya giymiş bir adam oturuyordu. Küfiyesini, yüzünü kapatacak biçimde sarmıştı başını. Birden devenin beni beklediğini ve üzerindeki adamın da benim mihmandarım olduğunu sezinledim. Ve böylece kimseye bir şey söylemeden ilerledim ve nasıl olduysa, Kendimi birden devenin terkesinde buldum. Aynı anda deve ayaklandı ve rahat, kolay bir yürüyüşle ilerlemeye başladı. Tarifsiz bir mutluluk içindeydim. Aynı hızla, hiçbir engelle karşılaşmadan, saatlerce, günlerce, belki aylarca yol aldık. Öyle ki, sonunda zaman kavramını büsbütün unuttum. Devenin her adımı içimdeki mutluluk ve huzuru artırıyor... Yürüyüşümüze havada uçuyormuşuz gibi anlatılmaz bir hafiflik kazandırıyordu. Bir zaman sonra önümüzde bir ışık gördüm. Bu iki sütun üzerine kurulu kocaman açık bir kapının ardından geliyordu. Sağ tarafımızda yükselen güneşin kızıl ışıkları gibi değildi bu ışık. Kör edici bembeyaz bir ışıktı. İçinde çoğalan mutlulukla aynı ahenk içinde yayılan, genişleyen ve parlayan, serin, kucaklayıcı bir ışık. Kapıya ve oradan yayılan bu ışığa yaklaşırken, bir yerden tatlı, tanımlanması güç bir ahenkle çınlayan bir ses işittim. Burası batının uç şehri ve o anda uykudan uyandım. ''Allahu ekber!'' diye bağırdı İbn-i Suud ben bitirirken. ''Peki bu rüya sana yolunun sonunda İslam'a çıkacağını hissettirmedi mi?'' Başımı sallayarak ''Yo imam'' dedim. O zaman nereden bilebilirdim bunu? Aklımın kıyısından bile geçmezdi. İslam, üstelik hayatımda daha bir tek Müslümanla bile karşılaşmamıştım. Ancak yedi yıl sonra İslamla onurlandım. O zaman da bu rüyayı çoktan unutmuştum zaten. Ve çok sonraları, bir gün kağıtlarımı karıştırırken buldum o rüyalar defterini. Ve o zaman hatırladım bu rüyayı. Fakat sana Allah kaderini bu rüyada neredeyse apaçık göstermiş evladım. Görmüyor musun şimdi? O kalabalık ve o kalabalığın içinde sen, o nerede bittiği bilinmeyen bataklık, insanların korku ve şaşkınlıkları. Bütün bunlar, Kur'an'ın Fatiha suresinde yoldan çıkanlar olarak tasvir ettiği kimselerin uğradığı haller değil mi? Ve o binicisiyle seni bekleyen deve, Kur'an'ın sık sık sözünü ettiği hidayet değil mi? Sonra o yüzünü göstermeyen, konuşmayan binici yüce peygamberden, Allah'ın selam ve rahmeti onun üzerine olsun, başka kim olabilir? O ki, kısa kollu harmani giyinmesini severdi. Ve birçok kitaplar, onun bir gayrimüslime rüyada göründüğü zaman, mübarek yüzünü hep sakladığını yazmıyorlar mı? Ve o beyaz, serin ışık, imanın yakmadan aydınlatan ışığından başka ne olabilir? O ışığa rüyanda ulaşmadın. Çünkü, Bize anlattığın gibi ancak yıllar sonra İslam'ı tanıdın. Haklısınız herhalde ey imam. Peki ufkun oradaki o kapının beni çağırdığı batının uç şehrine yan edersiniz? Öyle ya. İslam'ı benimsemem beni batıya yöneltmedi ki. Tersine batıdan uzaklaştırdı. İbni Suud bir süre sessiz ve düşünceli kaldı. Sonra başını kaldırdı ve o tatlı, sıcak gülüşüyle gülümsedi. ''Bunun anlamı Muhammed'' dedi, ''İslam'ı seçtikten sonra batıdaki hayatın sona erecek demeye gelmez mi? Nitekim Müslüman olduktan sonra gerçekten de öyle olmadı mı?'' Bir anlık bir sessizlikten sonra kral yeniden sözü aldı, ''Allah'tan başka kimse geleceği bilmez. Fakat Allah bazen bize bir rüya vasıtasıyla başımıza gelecek olaylar hakkında biraz ışık tutmayı murat eder.'' Hayatım boyunca iki üç kere bu tür rüyalar görmüşümdür ve bunlar aşağı yukarı olduğu gibi gerçekleşmiştir. 17 yaşlarındaydım. Kuveyt'te sürgün hayatı yaşıyorduk. Ama ben İbni Reşid'in kendi ülkemde hüküm sürmesini bir türlü hazmedemiyordum. Sık sık babama gider, Allah rahmet etsin, ona ''Ey babacığım, İbni Reşid ile savaş ve onu sürüp çıkar.'' ''Riyad tahtı üzerinde hiç kimse senden daha fazla hak sahibi olamaz.'' diye yalvarırdım. Fakat babam benim bu ateşli ısrarlarımı, fırtınalı düşlerimi bir kenara bırakır ve bana i̇bn Reşid'in Arap topraklarındaki en güçlü lider olduğunu, sınırları kuzeyde Suriye çölünden başlayıp güneyin ıssız çöllerine kadar uzanan bir krallığı elinde tuttuğunu ve bütün bedevilerin onun demir yumruğu altında tir tir titrediğini söylerdi. Ama bir gece tuhaf bir rüya gördüm. At üstünde ıssız bir çöldeyim ve önümde de yine bir atlı vardı. Bu aile tahtının gasibı, ihtiyar Muhammed İbni Reşid'den başkası değildi. İkimiz de silahsızdık. Fakat İbn Reşid'in elinde uzaklara tuttuğu büyük, parlak bir fener vardı. Benim yaklaştığımı görünce benim şahsımda düşmanlığı tanıyıp döndü. Ve atını mahmuzlayarak kaçmaya yeltendi. Ama ben hemen arkasından koşarak, pelerinin ucundan yakaladım. Sonra kolunu tuttum ve çekerek, elindeki feneri kapıp aldım. Uyandığım zaman kuvvetle inanıyordum ki, bir gün krallığı İbni Reşid ailesinin elinden çekip alacağım. Bu rüyanın görüldüğü yıl, 1897, Muhammed İbn Reşid öldü. Bu olay, Abdülaziz İbn Suud'a göre, Ayaklanmak için uygun bir fırsattı. Ama babası Abdurrahman, sonucu belirsiz bir macera için, kuvvetteki huzurlu hayatı tehlikeye sokmak istemiyordu. Fakat sonunda oğlunun inatçı tutkusu, babasının kayıtsızlığına baskın çıktı. Abdurrahman, arkadaşı kuvvet emiri Şeyh Mübareğin de yardımıyla, Suud ailesine sadık kalmış birkaç bedevi kabilesini, İbn-i ailesine karşı ayaklandırdı. Eski Arap usulü bir müfrezeyle, Develer, atlar ve kabile bayraklarıyla yola çıkıldı. Ama düşmanın üstün gücü karşısında çok geçmeden geri çekilmek zorunda kalındı. Abdurrahman sonucu üzüntü yerine muhtemelen gizli bir rahatlama duygusu içinde karşılayarak kuvvete döndü. Hayatının sonbaharını bir daha bu tür maceralarla zehir etmemek konusunda artık kesin kararlıydı.